Oh yeah. Çıkkasıydı. Merhaba kainat, bugün 20 Ekim Perşembe, yıl 2011, ay 10, gün 293, Hızır 168 1432, Hicri Zilkade 23, 1427, Rumi Ekim 7 Günün Rubayisi Temiz insanlar ile arkadaş ol, ham olanlardan uzak yerlere kaç İç zehir verse bile bir akil Cahilin şerbetini yerlere saç. Ömer Hayyam, Hüseyin Rıfat Çevirisi Günün Tarihi 71 yıl önce bugün, 1940'ta Türkiye'de 3. kez nüfus sayımı yapılmıştı. Sonuç 17.895.901 çıkmıştı. Yemek Listesi Gün 293 Nohutlu et, pilav, zeytinyağlı ıspanak, turşu ve meyve. Thank Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving.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 Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 ve açıkradyo.com'dan da internet üzerinden de yayın yapıyoruz onun Açık Gazetesi başladı saat 8'i dakika geçerken <gülüyor> karşınızda huzurlarınızda Ömer Madrem, Ayrılgaz ve Gürkan Bayistan oluşan ekiple birlikteyiz. Günaydın. Günaydın. Evet bir Bob Dylan parçasıyla açılışımızı yaptık. Times they are changing. Bugün çok neşeli ve oynak koplak şarkılar çalacak. Durumumuz yok. Çok dün sabah 8.58 civarında haberler düştü. Düştü ve Türkiye'de bir sürü de toprağa düşen insanın Haberi geldi. 24 bir rakama göre yani kesinleşmiş mi bilemiyorum ama 24 şehit diye verildi rakamlar. Ama rakamlar değişiklik gösteriyor. Yine farklı kaynaklara göre. Bazı kaynaklarda 26 verilmiş. Bazı yabancı kaynaklarda hatta Washington Post 28 vermiş. Ama Başbakan 24 diye açıkladı dün. Herhalde evet. son güncelleme Başbakan'ın ağzından gelen olsa gerek etkili az olması bakımından evet bütün gündemi de tabi uluslararası ve Türkiye'nin de diğer meselelerine ilişkin gündemi de tamamen çaldı götürdü gasp etti diyebiliriz bu durum Hakkari Çukurca'da 8 ayrı noktaya eş zamanlı saldırı 200'ü aşkın PKK'lı 24 Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 24 askeri öldürdü. Cumhurbaşkanı bu saldırının intikamı çok büyük olacak. Misliyle karşılık verilecek dedi ve arkasından da sıcak takip diye adlandırılan bir operasyon başlatıldı aslında. Evet. Ee, bu konuyla özet falan girmedik ama zaten girecek bir şey durumda yok. Be Ağırlıklı olarak bu konudan konuşacağız. İsterseniz devam edelim. Aslında sadece bir daha belki zaman gelmez diye bundan zaten bütün gündemi götürdüğü için bundan tabii bahsedeceğiz. Ondan sonra da konuklarımız olacak 9.30-10 arasında ama Kısaca şeyden de bahsedeyim diğer önemli haberlerden Tayland'ı sel götürüyor. Çok çok büyük bir şey ve başbakan hükümetin çaresiz kaldığını söylemiş durumda. Yani tek başına bu felakete ça sahip çıkamıyoruz diyorlar. Bu tarihin gördüğü en büyük felaketle karşı karşıya 3'te biri sular altında ülkenin ve bütün pirinç üretimi de öyle. Bir öyle bir haberimiz var. İkincisi Yunanistan'da e, genel grev var. Çok var. büyük bir grev. E, yani çok farklı kaynaklarda, farklı sayılarda insanın yürüdüğü e, söyleniyor ama örneğin Yeşil Gazete'de 1 milyon sayısı verilmiş. 1 milyona yakın olduğu meclise yürüyen kalabalığın sayısı gibi bir rakam verilmiş. İnsanın hani Yunanistan e, nüfusunun onda biri Onda biri gibi bir sayı rakam ediyor. Şeyde, bu 1 milyon rakamı da tuhaf. Şimdi dikkatimi çekti. Bangkok, başkent Bangkok, Tayland'da... ...deniz seviyesinin genellikle sadece 2 metre üzerinde... ...1 milyon kum torbası yerleştirilmiş ve... ...başkentin durumu akıbeti belirsiz. Çok ciddi bir şey bahsediyoruz. İngiltere'de belki daha takip eden günlerde detaylı olarak verebileceğimiz bir haber var. Uzun süredir orada devam etmekte olan bir yerde yaşamaktaki e, yerleşimcilerin İrlandalı, İrlanda asıllı Çingene deniyor bunlara. Yaşam, e, yerleşimcilerin çıkartılması durumu söz konusuydu. Kaçak evet. yaşıyorlarmış. Böyle bir tabir var. Buna belki ilerleyen günlerde daha detaylı değinebiliriz. Çok, çok çatışmalı oldu. Evet. Sabaha karşı Aylardır da hukuk mücadelesi devam ediyordu Geçtiğimiz günlerde Mahkemenin verdiği bir karar vardı Bu insanların çıkartılmasının Kanunlarla uyumlu olduğu yönünde Şili'de devam evet. eden gösteriler Çoğuş var Ve şiddetlenerek O da şi, Bayağı sertleşerek devam ediyor Devam ee, ediyor yani barışçı gösteri yapıyorlar ama masaya da oturmak zorunda kalmıştı hükümeti bastırınca <gülüyor> öğrenciler bastırınca hükümet o masaya oturmak zorunda kalmıştı anlaşma sağlanamadı tekrar sokaklara indiler şimdi iki günlük grev ilan edilmiş küçük gruplarda çatışma ediyor bunu da takip etmeliyiz bir başka haber önemli bir haber Baraj inşaatına karşı Brezilya'da bir grup yerli hükümet yetkililerini rehin almış tutuyor. Bu da çok ciddi bir çatışma haberi. Amazon topraklarında inşa edilecek baraj inşaatına karşı bir grup bir yerlisi. Evet o inşa edilmesi söz konusu olan barajda zaten orada yaşamakta olan 50 bin yerliyi yerinden edecek. Bu Monte değil mi? Monte barajı. Bunu daha 8 ay önce ilk haberini geçtiğimizde zaten oradaki yerlerin önde gelenleri buraya baraj yapılırsa öyle sessizce gitmeyiz. Savaş çıkar, kan çıkar demişlerdi. demişlerdi. Suriye'de ölümler devam ediyor. Dün 17 kişinin öldüğü haberi gelmiş e, farklı şehirlerde Suriye'de şiddet olaylarında. Ve e, beşer, Halep'te Esad'a Esad gö destek gösterileri olmuş. Rusya ve Çin bayrakları açılmış. Değişik ...bir karşılık var orada. Evet. Libya e, Ulusal Geçiş Konseyi bu arada Suriye'de muhalefetin... E, ...oluşturduğu... ...muhalefet üyelerinin oluşturduğu... ...Suriye Ulusal Konseyi'nin resmi olarak tanıdığını açıklamış. Böyle bir... ...destek vermiş. Çatışmalarla ilgili... ...ilginç bir haber de... ...Can Tombil dikkatimizi çekmiş. Tibetli rahipler... ...Çin'in politikalarına karşı... ...protest olarak girmişler. Times of India'dan bir haber bu ileride çok ciddi başka boyutlar kazanabilir şimdilik bunu belirtmekle yetinelim ön görüşünü verelim bir başka çok önemli gözükmeyen ilk planda fakat fevkalade büyük bütün dünya ve insanları canlılar için önem taşıyan bir haber bu genetik olarak değiştirilmiş organizmalar ...üzerine yapılmış... ...devasal bir araştırma çıkmış nihayet... ...tam 20 küsur seneden beri... ...aşağı yukarı... 20 küsur seneden beri... ...ilk satışa çıktığından bu yana... ...tartışılan... ...GDO'lar... ...nihayet ortaya çıkmış... ...ki hiçbir işe yaramıyormuş... Ne açıdan hiçbir işe yaramıyormuş? Şeyi yükseltmiyormuş... ...oranı yani randımanı yükseltmiyormuş kullanılan ürünlerde. Açlığı so çözmek şöyle dursun. Hmm. Guardian'ın bir haberi bu. John Vidal yapmış ve genetik olarak değiştirilmiş organizmalar hiçbir soruna çözüm getirmiyor. Erozyona da engel olmuyor ve üstelik de küresel ısınmaya tabii o zaten kimsenin inanmadığı bir şeydi. Tersine de Superweed denilen ayrık otlarının yani fevkalede zararlı bir takım otların dev otların canavar otların büyümesine de yol açıyormuş. Çok ayrıntılı bir rapor. 20 ülke. Yani şöyle şeyler yapmış. var. Örneğin hani kutuplarda yaşayan e, balıklar var. Bunlar çok soğuk sularda donmadan hayatlarını devam ettirebiliyorlar. İşte bunlardan alınan genler domatese falan e, birleştiriliyor. Böylece donmaya domates üretiliyor gibi. Evet yani çok önemli çevre gruplarının da desteklediği Tanı hatta de yanlış çevre söz konusu. Gıda çeşitli konulardaki konfederasyonların falan de vakıfların da desteklediği bu proje şey araştırma projesi evet sonuçlanmış. Ve çok saygın bir dergide çıkmış. Felaket bir şey bir durum var ve Mesela Pamuk'ta sadece 1997'den bu yana küçük sorunlar 12 kat artmış filan. Soyada, Pamuk'ta ve Mısır'da her şeyde problem oldu. Çok önemli bir rapor ama vaktimiz maalesef yok. Çalınmış gündemimizden dolayı bunu da geçeceğiz. Belki iki haber daha verip ondan sonra da ana konuya dönelim. Tabi İspanya'da çalıntı bebek skandali büyüyormuş. Ninios Robados deniyor buna. Bu ta Franco döneminden beri binlerce bebeğin çalınıp başka ailelere verilmesi, satılması olayı. Arjantin'den bildiğimiz olay. Şimdi meğerse İspanya'da da varmış Bu da bu haberde ta 1972'ye daha da eskiye kadar giden bir haber bunun da üzerinde belki sonradan durmak lazım faşizmin nelere muktedir olduğunu gösteren parlak örneklerden biri tırnak içinde parlak tabii. ve belki de son bir haber verelim ee, insan hakları uluslararası af örgütünün açıkladığına göre, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Avrupa ülkeleri başta Almanya olmak üzere Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'daki bu kaynayan rejim durumlarına silah satmış ağır şekilde bu yeni bir raporda ve bütün insan hakları ayakları altına alıp mini hayat hakkı baştan almak üzere bu Beş ülkeye de silah satan ülkeler var. Aralarında Türkiye'nin de olduğunu önemli belirtelim. Fransa, İtalya, Rusya, Avusturya, Belçika, Britanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Rusya, İspanya, İsviçre, Türkiye, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri. İngiliz alfabesine göre sıraladım. Vaktim yoktu. Yani müthiş bir dünyanın içinde bulunduğu korkunç öldürücü riyakarlığın göstergelerinden biri. Bu rapor da yeni yayınlanmış. Evet bunlara bir daha dönme fırsatını ancak yarın ve daha sonraki günlerde bulabileceğimiz için şimdiden tuhaf bir ölümcül özet yaptık. Ve dönelim şimdi. E, daha ölümcül olmayan şeylerle dönüyoruz. Hayır. En ölümcül şeye Dönüyoruz maalesef. Dün 8.58'de bize geldi değil mi bu haber? Evet 8.58'de flash haber olarak e, daha henüz sayılar olayın boyutu vesaire bunlar geçmemişti. İlerleyen dakikalarda geldi bunlar. E, bizim elimize geldi. Ama işin ilginç tarafı ve belki de ilk sorulması gereken soru burada e, şuydu. Cirde başladığı söyleniyor saldırıların. ...saldırı olduğu haberi de gelmedi. Evet, dün... E, ...büyük bir... ...esrar perdesi... ...gibi bir şeyin içinde kaldığımızda... çatışmaların ...saat 5'e gerçek... kadar sürdüğü söyleniyordu ama... ...yaklaşık 4 saat sonra... E, ...ilk haberleri gelmeye başladı... ...bittiği, söylendiği saatten. Evet, neye... ne yoracağımızı da hiçbir şekilde... ...bilemedik bunu. Yani... ...dünkü... Tarihinin en büyük, en kanlı üçüncü saldırıya uğradığını besledi. Mesela MTV'ye MSNBC'den okumak mümkün. Hakkari'de 26 askerin şehit olduğu saldırı PKK'nın en kanlı üçüncü baskını olarak kayıtlara geçti diyor. 1993'ten beri de TSK'nın verdiği en büyük kayıpmış bu BBC'ye göre. Evet. Bu da çok ciddi bir şey. Fakat bunun niye bu saldırı haberinin ya da çatışma haberinin niye bu kadar geç ulaştığını çözebilmiş değiliz. Henüz. Bir ufak bir muamma. Gazeteciler de sormamışlar bunu anladığım kadarıyla. Bir de şöyle bir şey var. E, bu çatışmaları takiben sıcak takip başlatıldı ve e, işte Kandil'in Falan her zaman gibi topçu ateşi ve uçaklarla bombalandığı haberi geliyor. Ee, örneğin bugünkü Taraf Gazetesi'nde eş zamanlı olarak sıcak takiple eş zamanlı olarak böyle bir hava operasyonu başlatıldı şeklinde birinci sayfada bir ifade var. Ee, ama şöyle bir şey var. Dün biz Ajans France Press'ten aktarmıştık ve Türkiye'de herhangi bir haber ajansında da veya şeyde gazetede de rastlamamıştık o habere. Pazartesi gecesinden itibaren yoğun bombardıman olduğu Kuzeyra Topçateşi'yle. Evet. Bunu da söylemiştik. Bizde, evet. Biz de. da bir ufak muamma demesen bile bilinmeyen bir durum var. Fakat tabii... yani bu ikisini topladığınızda bu olayla ilişkin saldırıyla ilişkin bilgilerimiz tam değilmiş gibi bir durum oluşuyor sanki. Yani acaba Çatışmadan her şey daha önce mi başladı? Veyahut ıı, başka bir şeyin devamı mı gibi bazı şüpheler en azından bizim zihnimizde oluştu. Evet. Yani en az 24 askerin yaşamını yitirdiğini 18 askerin de yaralandığı haberini vermeliyiz. Ee, taraf gazetesi bunu Savaş'a aşıklarmış diye manşetiyle vermiş. Çünkü enteresan bir şey vardı. Evet, Murat Karayel'in mektubu vardı Taraf Gazetesi'ne birkaç hafta önce. Kandil'in en yetkili PKK, yani Abdullah Öcalan'dan, ABO'dan sonra en büyük ismi PKK'nın. Ve o mektupta dile getirilen bir ifadeyle Savaş'a aşık değiliz diye Taraf Gazetesi de ona das e, evet yağlı mektupta savaşa aşık hmm. değiliz demişti demişti ama Çukurca İlçe Merkezi ve sınır, sınır birliklerinde en çok kaybın yaşandığı saldırılar 24 eve daha ateş düşürdü ve barış umutlarını azalttı diyor gerçekten bir fotoğrafta Akkeri Çukurca'daki saldırıda hayatını kaybeden jandarma üsteymen Murat Bekin haberi Yozgat'taki Evine baba ocağına ulaştığında Bek'in annesinin kendisinden geçtiğini ve yavrumu getirin diye feryat ettiğini gösteren bir alt yazılı bir fotoğraf var ki hakikaten yürek paralayıcı. Radikal gazetesinin de ilk sayfasında bir e, fotoğrafı var e, ve işte bazı ölen askerlerin... E, yani haberi, ailelerin haberi aldıkları anlardaki fotoğrafları koyulmuş gerçekten sizin dediğiniz gibi. Evet, olacak iş değil yani. Ve tabii mesela terör saldırısını bu saldırıyı diyelim protesto eden aralarında kadınların da bulunduğu bir grup vatandaş askerlik şubesine giderek askeri alınma talebinde bulunmuş. Böyle tepkiler de yaratması tahmin edilebilir bir şey en azından. Ee, evet ama e, kadınlar da askerlik için başvurmuş deniyor yani haberde. Yani e, şu var orada hani askerliğe gitmekle askerlikle çözülme durumu varsa bunun o zaman herkesi alsınlar askere de öyle bir şey yok sanki. E, çünkü hani verdiğimiz haber özetlerinde bile bunu görmek açıkça e, görmek mümkün işte Az önce 1993'ten beri TSK'nın verdiği en büyük kayıpmış falan diyoruz. Hani askeri veya militarist tepki buna yeni mi doğdu bu olaylarda? Yani bu, kullanılmadı mı daha önce? Bu demek asla için. öğrenmekte en güçlük çekilen şeylerden birisi. Kesinlikle ders alınamıyor. Yani daha doğrusu bir ders çıkarılamıyor. Hayır yani bu... Şimdi şöyle bir Şiraflı şey var. Bir ders... çözüm olamayacağı dersini alamıyor. Tarihten ders çıkartmak gibi çok e, klişe bir söz vardır bilirsiniz. Ama burada Hı. tarihten ders çıkartmak yok. Yani, yani geçmiş zamanı kullanmaya da gerek yok. Şimdiki zaman içinden bakabiliyoruz buna. Yani askeri çözümün uygulanmaması gibi bir durum söz konusu mu? Hatırlıyor musunuz bunu? Bu, bugüne kadar ki evet. şey. Bugüne evet. kadar ki ateş keser. Hep evet. tek taraflı oldu zaten. Olduğu zaman. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, biz askeri çözüm konuda düşünmüyoruz diye bir şey söylediği hatırlanıyor mu? Hayır. Hatırlanmıyor. Çözüldü mü herhangi bir şey? Çözünledi ve üstelik de bunun çözüm olmadığı konusunda kim bilir kaç milyar kelime sarf edilmiştir. Sadece bu mikrofonlardan onu bile e, artık saymak bile mümkün değil. Şimdi e, yani tepkileri de e, vermek lazım. Cumhurbaşkanı Gül'den en büyük tepkinin gelmiş olduğunu görüyoruz. İntikam büyük olacak diye bir şimdiye kadar alışık olmadığımız son derece e, aslında agresif, ağır ve agresif bir e, söz etmiş laf etmiş. Yani Cumhurbaşkanı çıkıp böyle bir laf ediyorsa eğer o zaman Siklal Caddesi'nde dün e, operasyon değil katliam istiyoruz sloganları atılmasına da çok şaşırmamak lazım herhalde. Ama insanın tüylerini diken diken eden, kişilik bir grupta öyle sunusta öyle de bağırmış değil mi? Evet. Operasyon yetmez katliam istiyoruz diyor. Evet. İşte bu yani hakikaten akıl, mantık ve Türlü yani durum, bu gibi durumlarda akıl tutulması e, olabilecek, sık sık yaşanabilecek e, bir gelişme. Bunun böyle olmaması için hani sorumluluk gerektiren yerlerde bulunanların daha ona uygun davranması lazım. Herhalde daha teşvik edici demeçlerden kaçılması lazım evet, ama işte yani, intikam söylemleri. Gül, e, e, intikam söylemi verirken Erdoğan da daha itidalli ...aslında konuşmuş evet. Ve metanetimizi... ...bozmayacağız. Saldırıların mutlaka... ...hesabı sorulacak. Aynı kararlılıkla... ...yolumuza devam edeceğiz demiş. Ve... E, ...meclis başkanı Cemil Çiçek de... ne kadar büyük olursa olsun... ...içimize gömeceğiz. Şartlar... ...anayasa çalışmamızı ne kadar zorlaştırırsa... ...zorlaştırsın... ...girdiğimiz bu yoldan dönmek yok... ...demiş. Bunlar da daha... ...pozitif karşılanması... E, gereken bence o, Şeyler olarak Nitelendirilebilir Tabi onun demecinde bir de şu var e, Dış güçleri vurgu yapmış Erdoğan ha, Onu da anlamadım Dış güçler evet, Ona da e, değinmemiz mutlaka gerekir e, İşte ihaleyi alanlar taşeronluk yapıyorlar Falan gibisinden Birilerinin maşası diyor öte yandan muhalefette Kemal Kılıçdaroğlu da hükümeti istifaya çağırmış Neden Neden böyle bir istifa gerektiriyor. Onu da bilmiyorum ama meclisi duruma el koymaya çağırmış. BDP'yi de eleştirmiş. BDP'nin kendisi de hem PKK'nın hem de TSK'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah bırakmasını isteyen bir demeçte bulunmuş. Şimdi biz Cumhurbaşkanı Gülden başlayarak Başbakan Erdoğan'la devam ederek sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleriyle bir kolaj verelim size ses olarak verelim bunları. Nasef dün ve bugün acımız büyüktür. Önce hayatını kaybeten bütün askerlerimiz, polislerimiz ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ve milletimize de başı sağ olsun diyorum. Şunu kimse unutmamalı ki bize bu acıyı çektirenler misliyle çekeceklerdir. Devletimizi bu saldırılarla sarstıklarını zannedenler, hizaya getireceklerini zannedenler göreceklerdir ki bu saldırıların intikamı çok büyük olacaktır. Ve misliyle de alınacaktır. Şu an itibariyle Çatışma bölgesi Çukurca'dan son teyit ettiğimiz haberlere göre 24 Mehmetçiğimizi şehit verdik. 18 askerimiz de yaralı durumda. Bölgede uluslararası hukukun öngördüğü sıcak takip dahil olmak üzere geniş çaplı operasyonlar devam ediyor. Son dönemde yoğunluk gösteren terör faaliyetleri terör örgütünün birilerinin maşası olduğunu çok net olarak ortaya koymuştur. Terör örgütü Türkiye'nin huzuruna, kardeşliğine ve istikrarlı büyümesine kasteden odakların taşeronu olduğunu bu son olaylarla bir kez daha göstermiştir. Terör örgütü nereden besleniyor, nereden destek alıyor, kim veya kimler tarafından teşvik ediliyorsa hepsinden mutlaka ama mutlaka bunun hesabı sorulacaktır. Kim ki öfkesine hakim olamaz, kim ki metanetini muhafaza edemezse biliniz ki terör örgütü işte o zaman hedefine ulaşır. PKK'yı ve diğer İsim değiştirmek suretiyle ortalarda dolaşanları terör örgütü olarak ilan edemeyenlerin bu sürece olumlu katkısı olamaz. Onların ağzına barış ifadesi de yakışmıyor. Barış gerçek anlamda barışı özdeyenlerin ağzına yakışır. Barış yaşanır, barış konuşulmaz. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na açık çağrıda bulunuyorum sorunun çözüm adresi hükümet değildir. Hükümet bu sorunu çözmekte acizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu sorunu el koyup derhal bir komisyon oluşturması ve çözüm önerilerini üretmesi gerekiyor. Normal sağlıklı çalışan demokrasilerde bu kadar şehidin verildiği, terörün bu kadar azgınlaştığı, ülkenin kan gölüne döndüğü bir ortamda sağduyulu bir hükümet istifa seçeneğini de düşünür. BDP'nin terörü lanetleme konusunda daha fazla net söylemler geliştirmesi gerekiyor. Evet. O, bu Hakkari'de gerçekleştirilen, dün gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda, saldırıyla ilgili olarak önce Cumhurbaşkanı Gül'ün, Abdullah Gül'ün alınacak intikam büyük olacak dediğini, Arkasından Başbakan Erdoğan'ın da herkese öfkesini kontrol etmeye çağırdığını ve BDP'yi eleştirdiği konuşmasından bir bölüm. Bir terör örgütünün de birilerinin maşası olduğunu hesabında mutlaka sorulacağını belirttiği konuşma ve son, üçüncü olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümeti yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümeti istifaya meclisi duruma el koymaya çalıştığı çağırdı ve Barış ve Demokrasi Partisini BDP'yi de teröre karşı net bir tavır almak almamakla suçladığı eleştirdiği konuşmalardan birer bölüm dinlettik. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gaste Come, your masters of war. You yeah, that build the big guns. You yeah, that build the death planes. You yeah, that build all the bombs. You yeah, that hide behind walls. You yeah, that hide behind disks.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 And then you sit back and watch When the death count gets higher You hide in your mansion on the young people's blood Flows out of their bodies and is buried in the mud You've thrown the worst fear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 And I watch Lord and to your deathbed. And I stand over your grave I'm sure that you're dead. Evet, Masters of War Savaşın Efendileri adlı şarkıyla devam ettik. Savaşı sürdürmek isteyenlerin özellikle sonunda da e, mezarınızda durup toprağın üstüne çıkıp bekleyeceğim diyor öldüğünüz orada da emin olunak olana kadar sizi takip edeceğim diyor savaş ağlarına Bob Dylan evet devam edelim şimdi çok uh, Ağır gündemi çaldığını söylememiz gerekiyor. Her türlü zamanlama açısından da tam anayasa görüşmelerinin de başladı ve bu konuda gelişmelerin görüleceği bir sıraya denk geldi. Buna rağmen devam etmesi gerekir diyen meclis başkanı da var. Fakat zamanlama açısından da çok barışı özleyen bir durum içinde olduğu söyleme. Yalnız orada e Anayasa tartışmalarıyla bu olay arasında bir paralellik çizmek büyük tehlike ve e, biraz da şunu gösteriyor. Şöyle bir anlayışın devamını gösterir. Bugüne kadar ki e, devlette de şöyle bir kolonelist tavır var. Bir eğitmeye çalışma tavrı var. E, yani havuç sopa kullanarak işte sürekli bir eğitmeye çalışmaya ta, e, kalkışma tavrı var. Yönelme tavrı var. İşte... E, hani böyle bir PKK saldırısı sonrasında bazı şeylerin, adımların geri atılması gibi bir durum söz konusu. Bunun konuyla alakası yok aslında. Bunlar temel haklar meselesi. Vatandaşların temel haklarıyla alakalı bir durum bu. Ee, i̇kisininle arasında bir paralellik çizecek olursak veya olursa herhangi bir kesim hata yapmış olur. Evet ama çek çekileceği konusunda da Herhalde hiç kimsenin şüphesi yok. Bunu epey de işleyecek olanların. Herkes, yani bu kanlı durumun devam etmekte olan ve 30, 40 bine yakın insanın ölümüyle ve sayısız sakatlıklar, yaralanmalarla sonuçlanan bu savaşın devamında hangi kesimler büyük bir avantaj sağlıyorlarsa bundan da kesinlikle Büyük bir mutluluk duyacaklar ve destekleyeceklerdir diye düşünüyorum. Ve öyle olması da çok beklenebilir bir şey. şeylerin bir adlarını sayalım ölen kişilerin. Murat Bek, Akşam Gazetesi vermiş. Murat Bek, Yavuz Çoban, Lidris Çam, Feyzi Kazak, İbrahim Geçer, Ramazan Akın, birol Elmas, Koray Özel. Mesut Kazanç, Mustafa Aslan, Eyüp Çolakoğlu, Mehmet Çetin, Reşit Eracan, Ufuk Bozkurt, Soner Ateş Saçan, Halil Özdoğru, Süleyman Kalkan, Mesut Cengiz, Mehmet Agidik, Fikret Özer, Yunus Yılmaz, Hüseyin Güldal, Ahmet Tunçer ve Bilal Bilal Özcan rütbelerini söylemedik. Bir anlamda anlamı Peki, yok, anlamı Yoksa, yok yani zaten. Evet. Er ya da general olmaları bir şey fark etmezdi. Asker veya asker olmamaları da bu durumda pek bir şey fark ettirmiyor. Fark etmezdi evet. Bu arada dün, pardon bir önceki günde bir bombalı saldırı vardı. Bir geçmekte olan zırhlı aracı. O sırada ee, onu takip etmekte olan başka sivil araçtakilerde pardon sivil araç değil aslında mahkemeye naklediliyorlar ama zırhlı bir araç değil polis aracı değil ee, standart bir araç onun içinde bir aile vardı ee, bu aileden 3 kişi can vermişti ee, dün bebek de vardı aralarında iki çocuk yaşında. vardı evet bir tane zaten 3 tane çocuk da yoğun bakımdaydı bu çocuklardan, yoğun bakımlı çocuklardan biri daha hayatını kaybetmiş. İsmi 10 da, yaşındaki Elif Eraslan. Elif Eraslan. Eraslan'ın ailesi büyük bir darbe, yani silinmek gibi bir durumla karşı karşıya kalmış oluyor. Yani böylece toplam 32 kişi. En az bildiğimiz kadarıyla 2 günlük bu saldırılar sonucunda. 30, 3 33 mü? Ha, evet. 33, evet. 24 artı 9. 24 artı 9 evet. Böyle bir aritmetiği var işte bu işinde. Evet. Bazı köşe yazarlarına bu konuda kalem oynatan bazı gazetecilerin yazdıklarına bakalım. En çok bu konuda yeni de Barış'a emanet olun diyen bir kitabı da yeni yayınlanan Hasan Cemal'e Milliyet'ten bakalım. PKK saldırılarını şiddetle kınıyorum. Savaşın değil barışın yanındayım diye bir Feryat şeklinde başlık koymuş Hasan Cemal. Yaşanmakta olan tüm acılara rağmen ben yine bari, savaşı değil barışı konuşmak istiyorum. Savaşın değil barışın diline sığınmak istiyorum. Diyorum ki barışı konuşmanın zamanıdır. Acılar elbette yüreğimi dağılıyor. Hakkari'deki Bitlis'teki PKK saldırılarını şiddetle kınıyorum, protesto ediyorum. Şehitlere Allah'tan rahmet dilerken ailelerine başsağlığı diliyorum, onların derin acılarını paylaşıyorum ve ekliyorum diyor. PKK'nın seçtiği bu şiddet ve terör yolu barışa darbedir. Bu yol Kürt sorununu barışçı bir raya götürmez. Tersine savaşın yollarına yeni taşlar döşer. Bu yol içte ve dışta savaşın devamını isteyen şahinlerin elini güçlendirir. Bu yol Türkiye'de öteden beri demokrasi ve hukuk düzeni görmek istemeyen bazı odakların değirmenine su taşır. Bu yol Türkiye'ye barış ve huzuru çok gören, Türkiye'nin istikrarsızlık içinde çalkalanmasını arzulayan bir takım hortlakların işine geliyor. Evet PKK'nın bu yolu barış değil savaş yoludur. Ne yazık ki öyle. PKK şunu bilmeli demiş. Kürtler artık savaş istemiyor. Kürtler daha fazla acı çekmek istemiyor, daha çok kan ve gözyaşı görmek istemiyor. PKK eğer bu gerçeği göz ardı etmeye devam ederse, Kürtleri kaybeder, marjinalleşir. Bunun izleri de gittikçe kalınlaşıyor demiş. PKK'da da BDP'de de, Kürt siyasal hareketiyle Kürt aydınları arasında da bu gerçeğin farkında olanlar çoğalıyor. Silah ve şiddetle buraya kadar bundan sonrası çıkmaz yoldur diyenlerin sesi Kürtlerin arasında da her geçen gün daha gür çıkıyor. Eğer PKK'ya dağ ve silahı hayat tarzı olarak gören kör terör zihniyetini benimseyen kadrolar damgasını vuracaksa barış değil savaş kazanır. Hep birlikte 90'lı yıllardan daha beter bir cehennem çukuruna yuvarlanır gideriz. Bu yolda ilk adımlar atılmış durumda. Bunu mu istiyor PKK diyor. Biliyorum devlet politikalarının eksiği gidiği çok fazla. Hükümetin barış adına atmadığı adımlar var. Evet bunlar var, bunlar eleştiriliyordu. Ama bundan yola çıkarak PKK'nın şiddet eylemleri, PKK'nın silahlı saldırıları mazur gösterilemez. Haklı gösterilemez. 12 Haziran seçimlerinden beri hep aynı noktadayım demiş Hasan Cemal. Bugün de doğru olan PKK'nın amasız, ön koşulsuz ateşkes ilan etmesidir. Kendi değişiyle eylemsizlik ilan etmesidir. Başka çare yok. Barışı zorlamaktır tek çare. Elbette biliyorum bir devlet askerini, polisini, vatandaşını öldüren bir örgütün terör ve şiddet eylemleri karşısında hareketsiz kalamaz. Bu saldırılara hiç kuşkusuz karşılık verecektir, veriyor da. Sonuç? Şiddetin şiddeti getirmesidir. Daha fazla kan ve gözyaşıdır. Yetmedi mi diyor. Biz barışa susamışız diyen hızlı teyzelerin sesleri tüylerimizi diken diken eden savaşçılıkları içinde bir dipsiz kuyuda yitip gidecek mi? Şiddet ve savaşın mantığına teslim olmaktan başka bir yol yok mu sorusuyla da bitiyor Hasan Cemal'in yazısı. Evet önemli bir noktaya doğru kaydığı da belli oluyor. Siyaset günlüğünde Derya Sazak da yine, yine Milliyet gazetesinden şeyin üzerinde de duruyor biraz. Bu, bunun bir tuzağa Çukurca tuzağa başlıklı bir yazıda iki taraflı bir tuzak olduğunu da aslında bunun ima eden, sembolize eden bir yazısı var yani Türkiye dün sabah Hakkari Çukurca'dan gelen şehit haberleriyle sarsıldı gece boyunca askeri hedeflere yönelen PKK saldırısında son dönemdeki en ağır kayıplar verildi 24 gencimiz yaşamını yitirdi 18 yaralı var bir gün önce de Bitlis'in Oymak ilçesinde yola düşenen mayın patlaması sonucu 5'i polis ikisi çocuk 8 kişi yaşamını yitirmişti diyor ki son gelen haberle bunu da düzelttik maalesef ve 9 kişiye çıktığını bir çocuğun daha ölümüyle 10 yaşındaydı değil mi? Evet. Dağılıcı Ak Tütün gibi geçmişte yaşanan karakol baskınlarından farklı olarak Çukurca'da PKK'nın aynı anda 7-8 askeri birliğe birden saldırdığı anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Gül daha 5 gün önce sınır birliklerini denetime gitmiş ve Yüksekova başta sıfır noktasındaki dağ komanda taburlarını ziyaret etmişti. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da ona eşlik etmek üzere bölgedeydiler. İçişleri Bakanı da operasyonun an meselesi olduğunu bile açıklamıştı. Yani şeyi de belirtmiş Derya Sızak. Diyarbakır, Silvan'da 13 askerin şehit verildiği saldırılardan bu yana Kandil'e kadar uzanan geniş bir coğrafya havadan uçaklarla bombalanıyor diyor. Bizim de verdiğimiz haberi tekrarlamış o da söylüyor. Kuzey Irak'a yönelik sınır ötesi harekat hazırlıkları da yapılıyordu ve İçişleri Bakanı işte demin de dediğim gibi operasyonun an meselesi olduğunu bile açıklamıştı diyor ünlem içinde. Evet bu Türkiye'de basında e, görmediğimiz vurgu aslında bu. Evet yani PKK'ya uzaklarda aramaya gerek olmadığını savunan istihbaratçı analistlerin hedef gösterdiği Kavaklı kampı da bu operasyonların kapsama alanındaydı. Buna rağmen PKK Çukurca'daki kanlı baskını gerçekleştirebiliyor. Güneydoğu yeniden çatışma ve savaş alanına dönmüş... Bir dakika dönmüşke... yalnız orada buna rağmen bir deniliyor? O Nerede? Ifade. Buna rağmen PKK bu baskını gerçekleştirebiliyor falan gibi. Evet. Ee, belki de bu nedenle. Bilmiyorum. Evet. Böyle de düşünülebilir tabii. Güneydoğu yeniden çatışma ve savaş alanına dönmüşken bu kadar ağır kayıplar verilmesinin nedenleri meclis tarafından askeri ve siyasi açıdan soruşturulmalıdır. Yani Çukurca baskının zamanlaması üzerinde de duruyor Sazak Ve birçok açıdan pek çok açıdan düşündürücüdür diyor İşte mecliste Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmaya başlıyordu BDP'nin de katılımıyla 2009'da PKK'nın silah bırakmayı vaat ettiği Habur girişlerinin yıl dönümüydü KCK operasyonları da yaygınlaşıyordu yani İspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığı için savaş veren ETA'nın silah bırakmaya hazırlandığını açıkladığı uluslararası konferans Türkiye'de de yankı bulmuştu. Çukurca baskınıyla çözüme bağlanan umutlar bir kez daha yıkıldı demiş. Ve şöyle son, son kısımlarında da şöyle yazıyor yazısının Sazak. PKK'nın Orta Doğu'nun değişen dengelerini Suriye ile bozulan ilişkileri hesaplayarak Türkiye'yi bölgesel bir tuzağa çekmeye çalıştı, çok açık diyor. Gerçekten demokratik çözümler aranıyor olsa yeni anayasayla Kürt sorununa çözüm arayışına girildiği bir ortamda savaşa davetiye çıkarılmazdı. Türkiye'yi bu tuzaktan uzak tutmak için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne büyük sorumluluk düşüyor demiş. Cumhuriyet Halk Partisi dün hükümetin istifasını istedi. MHP 90'ların olağanüstü hal rejimine dönüşünün peşinde mecliste de bugün gizli oturum yapılacak. Bu ha, Yazıda bazı eksiklikler var az önce söylemiştim ben hani belki de bu nedenle diye. O analize hiç katılmaması bence e, baya bir e, durumu değiştiriyor. Yani hani Türkiye bir tuzak içine çekilmek isteniyor vesaire dış güçler işte Suriye deniliyor veya İran deniliyor. İşte Türkiye'nin Suriye konusundaki tavrı nedeniyle bu gibi şeylerin hepsi olabilir. Ama e, eğer barış isteniyorsa barış tek taraflı olacak bir şey değil. Bunu da söylenmesi lazım. Yani müdahale için karşınızdakini silmeye yönelik hazırlıklar yapıyorsanız eğer barış isteyen bir tavır olup olmadığı da tartışılır bence. İşte e, yani belki de son e, satırlarında yazılan Bunun ipuçlarını bulmamız da mümkün. AKP iktidarını zor günler bekliyor diyor. Çukurca sonrasını iyi yönetemezse sıkıntıya girer. Yani hükümet artık iç sorunlara dış politikayla tırnak içinde dış politikayla oyalanmayı bırakıp iç sorunlara odaklanmalı. Kuzey Irak'a girerek Güneydoğu'yu Vietnam'a çevirmekten kaçınmalı diyor. Bir hata yine şeylerde genel olarak basında bir hata genel olarak görülen ve hükümet yetkilileri tarafından, muhalefet tarafından dile getirilen tüm topluma sirayet etmiş bir analizde çuvallama durumu yaşıyoruz. O da şu. Şimdi bir kere barış için her şeyden önce yine bir savaş durumunun kabulü var. Bir kere o kabul edilmiyor. Bir savaş olduğu durumu kabul edilmiyor. Evet. Evet. Peki e, edilmesinin e, savaş ne oldu... getirecek o zaman? E, o zaman yani savaş olduğunu kabul ederseniz ancak barış için adım atabilirsiniz. Eğer savaşta olduğunuzu kabul etmezseniz bu gibi olayları tırnak içinde münferit görürsünüz her zaman. Misliyle e, ödetilecek, intikam alınacak falan dersiniz. Evet. Yani... Operasyonların çözüme e, herhangi bir fayda sağlamayacağı konusunda herhalde e, müttefik gerek e, bu yazarlar. Gerekse mesela de Osman Kavala ile de yapılmış bir şey var. E, mülakat çözümün adresi mecliste diyor Osman Kavala da iş adamı. Çatışmaların bir an önce durması için başta iktidar partisi olmak üzere meclisteki tüm partilere görev düştüğünü söylemiş ve operasyonların çözüme fayda sağlamayacağını ve çözümün adresinin sadece meclis olacağını söylemiş. Şöyle bir gerçeklik Olduğu. var. Yani Neden fayda sağlamayacağını belki biraz da açmak gerekir. Hani PKK'nın Kürtlerin tümünü temsil ettiğini söyleyebilir miyiz? Hayır. Hayır söyleyemeyiz. Ee, bir kesimin temsil ettiğini söyleyebilir miyiz? Elbette ne yapılacak o zaman silinecek mi o kesim tamamen bu mu operasyonlarla istenen bu mu veya hedeflenen ve bunun bir çözüm olacağını mı düşünüyoruz işte bu içine girilen bunca zamandır derinlemesine konuştuğumuz tam bir açmazın gerçek bir ifadesi çünkü şimdi bu gideceği ortamda yer çünkü etnik temizliktir yani onu da açıkça söyleyelim bu ortam... Bu mantığın devamı o. Şu da var tabii. Böylesin, böylesine bir e, infial ortamında ve haklı bir infial ortamında evet, da e, herhangi bir tedbir, e, sadece e, görüşüyoruz, barışa davet ediyoruz demesi çok zor olabilir adalet hükümetinde. <gülüyor> Sorunu zaten çetrafilleştiren de bu nokta yani e, bunu Mithat Sancar daha aylar haftalar önce dile getirmişti bir yazısında böyle bir karşılıklı resleşme durumunda taraflar için en zor olan geri adım atmak her iki tarafın da karşısına bu adım atmak için gerekli alanı mesafeyi tanıyabilmesi lazım ama e, yani e, PKK'dan böyle bir şey yok. Yani içere, bu saldırıyla bunu gösterdi. İkincisi bundan sonra şimdi operasyon söylemleri bu kadar arttı. Ee, aynı şey hükümetlerinde gelecek. Bir yerde birinin dur demesi lazım mı? Evet daha önce de çatışmaların durmasıyla ilgili bir girişimde yer alabileceğini ifade etmişti. Bunu da Osman Kavala da söylemiş. Ama... Yani şunu da söylüyor. Karşılıklı söylemler barışçıl çözüme yakın olmadığımızı işaret ediyor. Şimdilik geleceğe dair bir tahmin yapmaktansa bu ortamın nasıl değişebileceğine dair girişimler daha anlamlı olur demiş. Çok uh, herhangi bir akli ve mantıklı şey söyleyip on, bunları da kabul ettirmek. Kolay değil yani bu tabloyu PKK ile çözmek de mümkün değil sadece. E mesela Ahmet Altan da bugün savaş başlıklı yazısında tarafta bunu söylüyor. Tabloyu PKK ile çözmek çok mümkün gözükmüyor. Doğrudan Kürt halkına gitmek lazım. Bence terör yasasını süratle değiştirip ayrılıkçı partiyi de serbest bırakmak gerekiyor demiş. Kürtler bağımsızlık konusundaki fikirlerini özgürce söyleyemedikleri sürece bu belirsizlik sürer ve PKK bundan yararlanır. Serbest bırakın ayrılıkçı fikirleri ve örgütlenmeyi demiş. Kürtler ayrılmak istiyorsa zaten onları silahla tutacak bir güç yeryüzünde yok. Eğer ayrılmak istemiyorlarsa da onlar adına savaştığını söyleyen PKK'nın elindeki bütün bahaneler biter. Gerçeği hep birlikte görürüz. Yani bir belirsizliğin ve belirsizlikten yararlananların kurbanı oluyor. Ölen çocuklar demiş savaşı bitirecek olan silah değildir. Emin olun savaşı bitirecek olan özgürlüktür diye de bitiriyor. Bugünkü ağır ortamda bu yer verdiğimiz yorumlar bunlarla süremiz de bitti. Birazdan Cengiz Aktara bağlanacağız. Açık gazde. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Mahir günaydın. İyi ki bu programın adını böyle koymuşuz diyeceğim ama biraz sinik oluyor. Evet. Benim de aklıma gelmişti doğrusu ama çok sık sık karşımıza çıkan açmaz durumlarından biri. Yani nasıl bir analiz getirelim, ne yapalım? Bu, bu, bu belirsizlik ortamı tabii insanları çok rahatsız ediyor ve orada bir... Işık var açıkçası yani şimdi herkes yeter diyor malum e, tabii yeter dedikten sonra ne yapılması konusunda e, tevatür e, ve kanaatler muhtelif e, yani analizin gidebildiği yere bakıyorum e, şu işte bir kaç gündür zaten yani bir kan kurumadan arkadan başkası geliyor malum. E, Şimdi bir, bir, bir vur kır kökünü kazı kanakam intikam e, tayfası var. On, onların çok sesi çıkıyor ama ben onların Türkiye'de sonuç itibariyle çok yaygın olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bir bıkkınlık var. Acaba yavaş yavaş bir çatışma yorgunluğuna yani bu çatışma çözümü e, teorilerinin en temel... E, kavramlarından biri olan çatışma yorgunluğuna doğru gidiyor muyuz ee, buna bakarak bunu merak ediyorum. Yani buna bakmak lazım. Herhalde bir iki sondaj çıkar bu konuyla alakalı önümüzdeki günlerde. Evet sıkça söz ediliyor. Mesela ben de benzer bir şeyi düşündüm. Bir arkadaşımız İstiklal Caddesi'ndeki dün akşam gece yapılan protesto hı. gösterisini filme almış yani telefondan hı hı. E, yani çok korkunç sloganlar atılmış olmakla beraber mesela, hı hı. E, yani şey diyor mesela slogan da operasyon yetmez katliam isteriz filan bu, buna evet. rağmen de ha. 500 kişiyi bile bulmayan bir şey. topluluk evet. olması evet. bana da bu demin söylediğin şeyi düşündürdü yani herhalde böyle bir bir sağduyu var çünkü şu var yani bu epeydir var hem de yani Türkiye artık işte yalan yanlış büyüyor tüketiyor yaşıyor hayat tatlı can tatlı değil mi yani bu ya Türkiye'nin bir, bir Tekrar ediyorum, yalan yanlış bir istikbali var yani insanlar. Ay bir, bir bir araba daha alırım galiba falan diyor, değil mi? Bir ev alırım belki diyor. Yani böyle bir, bir, bir bir ümitsiz bir durum yok ortada. ...bütün yapılan hatalara rağmen... ...yani doğa... <gülüyor> ...katliamını falan bir kenara koyarsak... Evet. Ha, e, ...dolayısıyla böyle bir perspektif var... ...Türkiye'nin önünde... ...şimdi bunun... E, ...buna halel gelmesi... Bu, yani bu, ...o belirsizlik ortamının bunu karartması... E, ...insanları çok rahatsız ediyor... ...ve ondan sonra pek çoğu... ...aman canım ne olursa olsun... ...hadi bitirin artık şunu falan diyor... ...yani bir dikkat edersen bitirin yeter... Falan. ...en yaygın sözcükler bunlar... Tabii bu maalesef bu böyle bir çatışma ee, yeter bitirin di diyerek bitecek gibi değil. Bir de bir bir bir analizci tayfa var etrafta yani işte bir komplo teorileri var malum ee, işte güçlenmemiz istenmiyor <gülüyor> yıllardır tekrar edilen teraneler. Şimdi Suriye ve İran e, var e, bu komplo, e, komplocular arasında. E, çünkü işte Suriye'de Türkiye tavır aldı. E, İran'da onun hempası e, zaten e, pek bizden hoşlanmaz. Dolayısıyla bunlar e, PKK'yı e, manipüle ediyorlardır, kışkırtıyorlardır, kullanıyorlardır falan. İyi de yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Senelerdir bu böyle. Yani biri biri, biri bırakıyor, öbürü alıyor. Şimdi İran'la Suriye alıyor. E yani e, yani temel meseleye inmedikçe, değil mi? E, yani bu bu analizlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Ne olacak? Yani İran'la Suriye'yle mi savaşacağız yani şey PKK'yı e, bitirmek için Değil mi e, Bu bir e, yaklaşım Daha var e, PKK'nin tecridi üzerine e, Bina ediliyor bütün Şimdiki yaklaşım ve e, Devlet hükümet politikası Diyenler var Yani giderek daha fazla sırıtıyor e, PKK'nin e, yaptıkları yani Şiddet e, artık Göze batıyor şu falan Olabilir Olabilir Olabilir ama bunun karşılığında e, hükümetin adım atabilmesi gerekiyor. Yani e, belli talepler var. Bu talepler sadece e, Kürt siyasi hareketinin e, talepleri de değil. Yani bu sürekli unutuluyor. E, BDP'ye oy vermeyen Kürtler e, dahi ana dil konusunda e, sıfır taviz yani. E, ana dilde de eğitim konusunda... E, bütün Kürtlere yaygın neredeyse bir e, ortak akıl bir talep bir konsanstüs var. Mesela bu hiçbir zaman konuşulmuyor e, ve sanki bu sadece BDP işte KCK şubu falan bunların e, talebiymiş gibi. Keza Ademi merkeziyet. Keza vatandaşlık tanımı. Yani bunlar hakikaten bütün Kürtlerin asgarileri artık ama bu konuda atılmış hiçbir adım olmadığı için ve yakın gelecekte de olmayacağı için öyle gözüküyor en azından. İnşallah olur, inşallah yanılıyoruzdur. ya Bu PKK'nın tecridi ve meselesi havada kalıyor bir diğer yaklaşım, analiz tahlil, bu müzakere pozisyonuyla alakalı. Yani şimdi masaya oturmadan önce Kürt hareketi çıtayı yükseltiyor ki elinde daha fazla kart olsun diyenler var. Allah yani bu yani ne diyeceğim bilemiyorum bu konuda çok tuhaf tabi bu yani bir, bir aksine e, karşı tarafın çıtasını da yükseltiyor bu e, yani e, müzakere etmesini bilen toplumlarda böyle bir e, faaliyetin veya bu girişimin bir anlamı olabilir ama burası ittihat terakki bu yana e, çatışma çözemiyor aksine çatışma üretiyor yani her toplum çatışma üretir ama ondan sonra çözebilir çözer veya birbirinden yardım ister falan burada öyle bir şey yok yani burada 150 senedir çatışma çözülemiyor. Çatışmaların üzerine gidiliyor. İşte itlaf ediliyor, yok ediliyor. Ama çatışmalar çözülmüyor. Evet, Tekrar yani, bir yerden çıkıyor. Yani, yani gündelik hayatta da tabii. dostlar arasındaki herhangi bir gerilim çatışmaya dönüşebiliyor. Çünkü kullanılan dil de o şekilde. Tabii, tabii. Yani tabii, çok tabii. artık kültürün... tabii. Bir İşlemiş parçası, vaziyette evet. Kültürün ve yani. ideolojinin bir parçası olmuş. Elbette. İşte o yüzden diyorum yani İttihat Terakki arkadan yani Kemalist e, yaklaşımın içerisinde çatışma çözümü diye bir kavram yok. E, ve Türkiye bu bunun çok acısını çekiyor. Yani burada e, daha hala bitir bitir bitirle Şimdi bitir ne demek? Bitir yarın bitsin demek. Yani bugün bitsin hatta demek değil mi? Ya bunlar kimse çıkıp bunun son derece uzun vadeli, uzun erimli e, e, sabır isteyen, sebat isteyen, e, çalışma isteyen, terleme isteyen, müzakere isteyen, akıl isteyen e, bir e, süreç olduğunu söylemiyor topluma. Ya yüz yıllık bir meseleden bahsediyoruz ya. Bu bir gün de mu Allah aşkına? Yani böyle bir şey mümkün mü? O olursa zaten o yürümez. Şimdi böyle bir e, haleti ruhiye var. Bunun karşılığında hükümetin söyleyebildiği tek olumlu diyelim onun adına işte yani ortamda böyle bir ortamda çok fazla da konuşmak kolay değil tabii yani hükümet açısından söylüyorum. İşte biz demokratik açı şey, süreçten taviz vermeyeceğiz gibi ifadeler kullandı başbakan dün akşam ona da şükür. Ona da şükür ama onun da ötesinde bir şey yok yani bir çıkıp yani biz ne nedir onun için nasıl dolu olacak demin adını ettiğim bu vatandaşlık meselesi e, anayasa e, bağlamında yani evet. vatandaşlık meselesi ana dil meselesi ve ademi merkeziyet meselesi bunlar ana, anayasa'ya girebilecek ve e, istemi biraz alabilecek e, ateşin harını alabilecek çok önemli e, temel e uh... Mülahazalar, kavramlar, bunlar üzerine bir çalışma var mı yok mu? Hiçbir şey belli değil. Yani evet, biraz böyle... önce, pardon, sözünü kesin. Biraz önce onu konuşuyorduk Mahir'de, onu söylüyordu. Yani hükümet tarafından da herhangi bir şey çok zor pozisyonda olsa da herhangi bir şey geldiği yok aslında. Yok tabii canım, yok. Varsa <gülüyor> yoksa KCK. Yani KCK tutuklamalarının dışında bir politika var mı şu şu sırada ortada? Ya varsa niye yok? Yani varsa niye söylenmiyor? Mesela CHP dahi işte Süheyl Batum geçen gün çıktı, vatandaşlık olsun dedi, değil mi? Yani evet. o atıp tutan Süheyl Batum şimdi böyle bir yere geldi. Demek ki CHP'de böyle bir sezgin Tanrı kulunu da buna dahil edersen böyle bir çizgi var. E ne neden korkuyor ki hükümet Allah aşkına? MHP'den mi korkuyor yani? Ve dönüp dolaşıp hep aynı yere geliyoruz dikkat edersen. Yani ve burada bir daha seçim kazanmış da altı ay olmadı yani. E, değil mi? E, seçim biteli. Evet. Önünde e, upuzun bir, e, bir yasama dönemi var. Daha Arkasında da dokuz yıllık bir, bir, bir kapı gibi bir iktidar var, ve iktidar var. Yani dominant parti artık yani kimse o partinin yerine başka bir partinin görülebilir bir gelecekte hükümet edebileceğini düşünmüyor. Buna rağmen... Daha da dominant olma isteği belki <gülüyor> yani. Olabilir ama o, o da yani bu, bu iş, yani bu bunun şakası yok. Yani burada e, adım atılmazsa eğer bu konuda Türkiye ne içeride ne, ne dışarıda e, emellerini, e, gayelerini yerine getiremez. Yani içeride zaten... Ee, yani kalıcı bir istikrara vasıl olamaz. Ne iktisaden ne e, siyaseten ve dışarıda da bu ona buna akıl e, veren Türkiye zaten bunun e, suyu yavaş yavaş çıkıyor. Yani Arap gazetelerinde artık sık sık e, şu tip yazılara e, rastlıyorum. E, yani tercümelerinde. Ya siz bize akıl verecekseniz iyi güzel teşekkür ederiz de şu önce şu kendi meselelerinizi bir halledin. Ondan sonra yani şimdi mesela çok çok çarpıcı bir örnek var orada da. Şimdi kandildekilere ne olacak diye mesela hele şöyle bir ortamda sorduğun zaman millet vay sen vatan haini misin muamelesi yapıyor. E kardeşim iki gün önce e, İsrail'in serbest bıraktığı adamlar arasındaki o on bir istenmeyen başkaları da var toplam kırk tanesi o on, kim onlar? Onlar da oranın Kandil'lileri işte. Evet. Hiçbir farkı yok yani. Hepsi bombacı, hepsi terörist o anlamda yani. Evet, yani onu, o dediği şeyi yarı ne olursa olsun, ülküsü, emeli e, e, haksızlık, adaletsizlik ne olursa olsun onlar bombacı. Geldiler buraya işte. Demek ki oluyormuş yani. Yani e, de, öyle bir derin çifte standart var ki toplumu e, toplum Hı. yani hakim milletin tahayyülünde. Ee, yani bu ve bunun kırımının bir tek yolu var hükümetin pedagojisi. O da yok ortada yani. Bu, bu böyle gazeteler falan tabii. Onları hiçbir kenara koyuyoruz. Evet, zaten evet. De. Onları tabii ha, hiç ha. kale bir almak gerekiyor ama, ama yani burada hani ne kim yapacak bu inşallah aşkına yani. Açık radyo programıyla olacak iş değil yani. <gülüyor> İlkeli siyaset meselesini de konuşuyorduk da maalesef yani. Başka da bir yolu yok işte. Yani kaldı ki bunlar da yapılmış yani Mit PKK görüşmelerinde e, bunlar konuşulmuş yani kandildekiler ne olacak bir yere gidecek şu bu falan filan ya yani değil mi bunlar konuşulmuş e, ve e, işte bunuz böyle olacak zaten yani ama çok uzun vadeli bir iş bu yani hep söylüyorum Kuzey İrlanda'da silah 13 senede bırakıldı ya küçücük aspirin kadar memleket Kuzey İrlanda. Burası silah deposu. 7 milyon silah var. Büyük çoğunluğu ruhsatsız bu memlekette. 130 bin kişilik bir korucu ordusu var. Nasıl bırakacak? Kim bırakacak bu, bu silahları? Yani o dünyanın işi var yani. Kim yapacak bu işleri? Nasıl yapılacak? Ayrı bir bakanlık olsa yeridir yani. Şimdi böyle bir ortamda tabii dönüp dolaşıp ancak biz yani ancak cenaze kaldırabiliyoruz yani çok acıklı tabii o anlamda bir bakalım ne olacak yani bu çok e, tuhaf. Diğer taraftan da yani Kürt dünyasında da bir Kosovalılaşma e, dediğim yarın yazdım onu görmüşsündür <gülüyor> ümer. Gördüm evet. E, bir süreç işliyor. Yani biz bize yani her şeye rağmen öyle bir süreç işliyor. E, yani artık e, Kürt hareketini, hareketi, siyasi hareketi organize kürt siyasi hareketi diyelim adına e, kendi yolunda gidiyor yani işte KCK'nın e, aynı Kosova'da 1990'larda olduğu gibi bir e, paralel devlet paralel toplum veya gölge devlet veya e, devlet içinde devlet neyse evet. e, çalıştığı konusunda giderek artan e, ölçüde analiz var Ortalıkta ve bir Kosova. Ee, ya çok benziyor tabii. Yani arada bir büyük farklılıklar var ama büyük benzerlikler de var. Herhalde en büyük benzerlik yani oradaki yabancılaşma ve e, yani her iki taraftaki yabancılaşma. Yani bir, bir o hakir yani hakim milletin tavrı bunun karşılığında e, mahkum milletin yani eski tabiriyle e, durumda Arnavutların ve Kürtlerin ...giderek yabancılaşmaları... ...bu çok tehlikeli bir süreç... ...tabii... ...çünkü bunun geri dönüşü çok zor... ...yani... ...mesela Kıbrıs'ta da... ...aynı şey var yani... ...eskiden orada herkes... ...iki dilliyken şimdi gençler... ...tek dilli Kıbrıs'ta... ...mesela... Böyle şeyler olacaktır ileride de eğer bu, bu, bu şekilde giderse. E bu e, yani fiili bir kopma e, anlamına gelir ki ben Hakkari e, saldırısını biraz da böyle okuyorum. Yani e, işte birkaç gün önce daha diyeyim mi Cumhurbaşkanı oraya gitmiş e, ve e, arkadan e, yapılan saldırıda ya bir dakika hop burası bizim toprağımız dercesine bir e, iddia var gibime geldi yani Cumhurbaşkanı'nın e, ziyaretiyle de e, bir paralellik çeken yorumlar vardı Evet ona katılıyorsun yani e, tabi yani, e, bu e, açıdan okunursa okunur. Cumhurbaşkanının şeyine e, intikam İntikam, e, bunun yani. intikam misliyle alınır şeklindeki pek al, onun mülayim denebilecek hiç. üslubuna hiç, hiç uymayan bir şeyin de acaba hiç. kişisel mi aldı Ben oraya gittim diye bunu yaptılar onun üzerine biz de ben de işte böyle Şahin bir tavır takınırım şeklinde bir tepki verecek. Yani Allah e, yani gazası mübarek olsun. Ne ne diyelim yani bugüne kadar e, bu bu şekilde çözülmemiş bir sorun böyle mi çözülecek Allah aşkına yani. Yani ar arada 40.000 ölü duruyor, dururken <gülüyor> evet. evet misliyle evet. ne demek ee, evet. onu da konuşuyorduk bugün. İşte kazı, kazı, köp kazı. İşte evet. şey Etnik ne, ne demiş adam et... şey yetmez operasyon yetmez ne demiş? Katliam lazım demiş. <gülüyor> E, o zaman etnik temizlik geliyor aklına bunu da konuştuk sabahin. Yani, misliyle ne demek yani 28'e karşı o zaman yani, 72 mi öldürmek ha, mi? Yani, yani. misli ha, ne demek ha, yani yani bu bu, bu gibi durumlarda e, itizali kaybetmemek yani hele Abdullah Gül gibi bir siyasi şahsiyetin yani bu çok önemli yani bu bu bugünlerde veri çünkü öbür mesajları herkes veriyor veya işte e, de bağırıp çağıran herkes veriyor işte ö, vur kır öldür e, değil mi? Bu yani, parçalı, bu kazan. Evet yani ha, bir ya, tribün ya. sloganına dönüşmüş oluyor o zaman. E, yani onu onu herkes verebiliyor zaten yani bu e, yani itidai insan oğlunun e, verdiği ilk tepki o zaten yani burada tersi zor öbürkü zor yani bu anlamda hakikaten yani baş söyledikleri bence ki e, sertlik konusunda e, kimse eline su dökemez ama yani demokratik vurgu her şeye rağmen bütün o e, konuştukların içindeki e, e, yani sert laflara rağmen o demokratik vurgu bence çok önemliydi ve e, aha, Abdullah Gül de maalesef e, yani orada sınıfta kaldı yani. Yani bu e, yani çünkü böyle durumlarda esas e, akla davet, söze davet etmek gerekiyor. Çünkü sözün bittiği yerdeyiz yani. Evet. Gerçekten öyle. Bu peki Kosovalaşma dediğin sürecin son e, cümle olarak da e, sonu neye varır böyle. O, vallahi şu, işte onu üstü kapalı e, demeye getirdim. Yani burada bu bir ayrışmaya gider. Yani o fiili ayrışma, hukuki anlaşma. Önce askeri sonra hukuki ayrışmaya gider. Gidebilir. Yani Kosova'da öyle oldu. Ve bu çok sancılı olur demeye getiriyorum. Çünkü Kosova'yla yani Arnavutlarla Sırplar arasında hiçbir zaman evlilik yok. Sıfır evlilik var. Artı Sırbistan yani bildiğim yani Sırbistan denilen ülkede Arnavut oturmuyor, Kosova'da da Sırp oturmuyor. Yani o kuzeydeki küçük bölge hariç, evet. Mikrovitsa. Ee, şimdi bu dikkat edersen bu Türkiye'deki durum bunun tam tersi yani böyle bir şey yok ee, Türkiye'nin yani, batısında daha fazla Kürt var e, Kürt bölgelerinde tek şehir olarak İstanbul'da ha, e, ondan sonra evliliklerden hiç bahsetmiyorum dünya kadar var e, dolayısıyla bu çok fena olur yani e, eğer böyle bir şey olursa onu demeye getiriyorum evet. ondan, Allah muhafaza e, zaten e, ölen e... Eee evet, evet, 5 olan Kürt olanların en ya. az evet 5'i yani. Kürt en az değil mi? Ya öyleymiş. Evet. Ya. İlk de değil yani ilk defa da değil 4. defa. Evet asıl dramın ta kendisi de bu. Herhalde. PKK'nın öldürdüğü Kürt Türk ordusunda çarpışan Türk <gülüyor> e, de, bir, bir, bir, bir, Kürt orduda öldü. Ölen. Bir de öld siviller var. Evet. Daha yani. Hayır, bir de yani geliyor, bu ama en büyük kontrast tabii Türk Silahlı Kuvvetleri içinde PKK saldırısında ölen Kürt şehitler var. Evet, evet. Çok evet. acayip yani. evet, evet, işte evet. Peki şimdilik burada bence dur. Ayrı. Hayırlı evet. evet. Çok teşekkürler. Hayırlı günler. Hadi. Nereye doğru? Cengiz Aktarla geleceğe bakışlar. Açık Gast'te. Evet, Açık Radyo'dayız ve Açık Radyo 94.9 saat 9.22 dakika geçerken başka bir daha daha ferah bir ...konuya geçelim bari. Bu Boğulduk. Ferah değil ama. Evet ama <gülüyor> ötekinin yanında bu ölümlerin yanında daha şey gelebilir. Dün de haberini vermiştik. Yeşil Düşünce Derneği'nin ikinci yeşil ekonomi konferansı gerçekleşiyor. Yerel yeşil seçenekler 22 ve 23 Ekim tarihleri arasında... Cezayir Büyük Toplantı Salonu'nda onunla ilgili konuşacağız. Bu çok önemli bir konu aslında. Konuklarımız var. Mahmut Boynu Delik Yeşil Düşünce Derneği'nden ve Özgür Gürbüz de Heinrich Böl Derneği, Derneği Proje Koordinatörü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, merhaba. Evet, şimdi biraz hem birincisinden de başlayarak bu yeşil ekonomi kavramı üzerinde durmamızda fayda var herhalde. Evet, aslında 2009'daki birinci yeşil ekonomi konferansı bundan biraz daha farklıydı. Biraz daha makro politikalarla ilgileniyordu. Bu konferansta biz bu sefer daha yerele ve örneklere odaklanmak istedik. Yani... Konferansa gelenler olursa cumartesi günü e, onlar görecekler. Hemen hemen her konu e, örnekleriyle anlatılacak. Pratik uygulanabilirlik e, önde tutulmuş adığım kadarıyla. E. Evet yani insanlara bir yol göstermek. Bakın bunlar yapıldı siz de bunu Hı -hı. yapabilirsiniz demek istiyoruz aslında çok basit anlamında. Ama hepsi kolay değil. E, i̇şte enerji konusunda örneğin e, Dikili Belediyesi'nden e, konuğumuz olacak. Dikili Belediyesi aslında inanılmaz bir iş yapıyor. Bu doğalgaz krizinden falan bahsettiğimiz bu günlerde hemen hemen bir yeni hastane dışında bütün kamu binaları dikildi, jeotermal ısıtılıyor. Binlerce konut var. Yani doğalgazın en büyük rakibi diye ben nisilendirdiğim yalıtımla beraber belki jeotermal dikildi hayata geçirmiş durumda. Bu örneği anlatacaklar. Nasıl yaptılar? Ne kadarı yaptılar? Kaça mal ettiler? Yani yeşil ekonomide hani kullanabileceğimiz enerji için bir e, araç normal onu kullanacaklar evet, bu seferki böyle e, biraz da teoriden pratiğe yönelik olması ilginç çok tabii. yerel yeşil, yeşil seçenekler başlığını taşıyor zaten Evet. Değil mi? oturumlara da baktığımız zaman e, yerel yeşil seçenekler başlığını taşıyor oturumlar arasında örneğin yeşil belediyelerin unsurları diye bir oturum var içinde yeşil kentin sınırları ekolojik krizin kent ve bölge planlamasının etkileri vesaire gibi e, evet. çeşitli tartışmalar da var Evet yani aslında şu soruyu soruyoruz. Yani yeşil bir kent ne kadar büyük olabilir? Hı -hı. veya Aslında bunu da orada soracağız e, katılımcılara. Ben o panelde moderatörüyüm. Benim aklımdaki sorulardan bir tanesi bu örneğin. Bir metropol yeşil olabilir mi? Veya ne kadar büyük bir metropol yeşil olabilir? Nasıl olur? Bunu mimari, ulaşım, e, bölge planlama ve tabii ekoloji açısından bakacağız e, oturumda. Hı -hı. E, bu biraz daha teorik olan oturumumuz diyebiliriz. E, ama diğer oturumlara baktığınızda işte... Kars'tan İlhan koçuldu gelecek, Tohumuzi Derneği'nden. İnanılmaz bir kırsal kalkınma modeli geliştiriyorlar Kars'ta. Kendisiyle geçen hafta hasta tanıştım ben Erzurum'da. Bölgede kadınların da çok yoğun olarak çalıştığı, yani hem ekonomik gelir işte peynir üretiyorlar, tohum üretiyorlar ve bir küçük model oluşturmuşlar. Bu bir ekonomik model aslında. Genelde görmek istemediğimiz o büyük makro ekonomik modellerin içinde ama bölge insanı için çok önemli hale gelmiş. O onu anlatacak. Yavaş kentler var. 5 oldu Türkiye'de sayısı. Belki kimsenin dikkatini çekmiyor ama Seferihisar'dan sonra Gökçeada eklendi, Taraklı eklendi. Evet. Ee, ve Cittaslow, değil mi? Evet, evet. Ve Rıdvan Bey o gerçekten bu oluşumda çok payı geçen insanlardan bir tanesi. O da bunu anlatacak. Sorumlu turizm konuşulacak. Hepsini tabii ekonomi boyutlarıyla almak istiyoruz. Bu makroekonomik sistem içinde, kapitalist sistem içinde acaba yeşil ekonomiyi nasıl geçeriz? Nasıl dönüştürürüz? Peki bu arada Özgür senin oturumda da moderatörü olduğun oturumda da sormayı düşündüğün soruyu belki daha önce birinci oturumda ana konuşmacı Dr. Dirka Gris haber söyleyebiliriz. Çünkü Hamburg Kentler Gelişim ve Çevre Bakanlığından Yürütme kurulu üyesiymiş ve yani çok ilginç. Hamburg gibi büyük çaplı bir endüstriyel kentin, ticaret kentinin bin bir ticaret limanı kentinin yeşil olması üzerinde herhalde örnekler verilecekti. Aslında bu konferansın, o zaman Ömer abi şöyle yapayım. Yani konferansın çok can alıcı bir noktası var ona değinelim. Doktor Dilka Agriese haber Hamburg'dan geliyor. Hamburg, neden Hamburg'u çağırdık? Ha, Hamburg, neden? İşte, evet. bu abi. yıl Avrupa'da yeşil başkent seçildi. Bu çok yeni bir şey. Biz hmm. kültür başkentiyle biraz bu kavramları öğrenmeye başladık. Geçen sene Stockholm'dü 2010'da. Bu sene Hamburg seçildi. Yani daha yeni bir e, girişim Avrupa Komisyonu tarafından. Ve Dr. Drikagiris haber Hamburg'un neden yeşil başkenti olduğunu bize anlatacak. Örnekleriyle neler yaptıklarını, neler yapacaklarını anlatacak. Bizim aslında buradan isteğimiz acaba Türkiye'de bir yeşil başkenti olur mu ya da çok mu uzağız? Yani sorusuna bir başka soru da bu. Yanıt bunda da... ...aslında ilginç bir şey söyleyebilirim... ...Koray Bey var... ...yardımcı doçent doktor... ...İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden... ...O da... ...Veli Beyoğlu... ...Koray Veli Beyoğlu... ...o... ...ben daha önce başka bir makaleye rastlamamıştım... ...onun çok uzun bir makalesi var... ...ve İzmir'in yeşil başkenti olmak... ...yani olmaya aday... ...en yakın kent olduğunu söylüyor... ...o iki kişiyi buluşturmak da aslında çok önemliydi... ...hani Türkiye'nin belki de... ...işte en yakın kenti İzmir ise... ...bunun ne kadar yakın veya ne kadar uzak olduğunu göreceğiz... Bir şey anlat, anlatmak istiyoruz. Yerel yönetimlerden de katılımcılar olacak zaten toplantıya. teşimden konfirmasyonlar geliyor. Onlara şunu göstermek istiyoruz. Hani hedef seçiyorsanız kentinize bir e, hedef. Yani sadece ekonomik büyüme değil ama yeşil bir başkent olma. En azından yeşil bir kent olma ya da belde olma hedefinde de e, planlarınız arasında alabilirsiniz demek istiyoruz. Bakalım başaracakmışsın. Evet ilginç. Mahmut biraz da seni senin ifadeni alalım. <gülüyor> Şimdi biz geçen Yeşil Ekonomi Konferansı'ndan başlayarak başka bir ekonominin mümkün olduğunu düşünüyoruz ve bunu bir şekilde ön plana getirmeye çalışıyoruz. Mevcut finansal sistemden bahsediyor, finansal krizden, finansal sistemin krizinden, ekonomik krizinden bahsediyor bütün dünya. Ve hepimiz e, bu krizden ne zaman çıkacağız, çıkmak mümkün mü veyahut da çıktığımız zaman sistem aynı sistem mi olacak soruları etrafında. Biz e, geçen konferansta da şunu vurgulamaya çalışmıştık. Bu sadece ekonominin bir krizi değil aynı zamanda bir ekolojik de bir kriz. Yani bu iki kriz üst üste çıkmış ve bu krizden çıkış ancak başka bir mentalitenin ortaya konulmasıyla onun hakim kılınmasıyla veyahut onun tartışılmaya başlamasıyla mümkün olabilir diyoruz. Yani sistem eskisi gibi sadece üzerinde yamalar yapılarak devam ettirilemeyecek bir halde. E bunun için çok büyük hayaller kurmaya da gerek yok. Biz bu konferansta geçen seferde teorik çerçevesini çizdiğimiz başka bir ekonomik sistemin mümkün olduğunu güzel örnekleriyle Ön plana çıkartmaya çalışıyoruz Evet yani bu bahsettiğimiz Yani ekolojik krizin Ve ekonomik krizin üst üste binmiş olan bu iki krizin Çıkış yolları Gözümüzün önünde var aslında Ve bunlar uygulanabilir örnekler Çok uzağımızdaki şeylerden bahsetmiyoruz da Yani e, Türkiye içerisinde de bir yığın e, Özgür'ün biraz önce Kısaca bahsettiği gibi Harika örnekler var Biz bu örnekleri Başka birilerinin önüne bir vizyon sunmak için koyabilir miyiz? Çok mütevazi bir çabamız var. Tabii ki bütün Türkiye'yi bu konferans sonrasında dönüştürmeyi düşünmüyoruz. Öyle bir hayalimiz yok ama en azından bazı arkadaşları cesaretlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Örneğin bu sene beş yerleşim yeri daha Çit Daslov, yavaş kent unvanı aldı. Ben eminim ki 45 tane başka örnekte nasıl olunabilir bunun koşulları nelerdir nasıl başvurdur bunun mekanizmalarını araştırıyorlar bunları öğrenmek istiyorlar umarım bu konferansta bunları bol bol tartışma ve bazı arkadaşları cesaretlendirme imkanımız olur. Bu arada e, Chitostoya da yavaş şehir için benim bir e, nazizane önerim var Aheste şehir. Hmm. Ey, evet, ben... e, sakin şehir e, de, de, de öneriliyor. Fakat tabii bu e, konuşmacı olarak gelen Profesör Rıdvan Yurtseven'in Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden. Bu konuda bir çalışması var. Bunun bir bütünün parçası olduğunu düşünmek lazım. Ve hani AES'de tabii çok hoş bir Kulağa karşılık. Geliyor, evet. Ama bunu diğer açık e, hareket, e, yavaş hareketlerinden ayırmamak lazım. Yani bu aslında yavaş e, yemek. yemek. Yani slow food hareketinin e, bir tabii, uzantısı. Tabii, Şimdi bunun bayağı insanı zorlayan, insanın düşüncesini zorlayan başka alanlarda da açılımları var. Onu da e, fırsatımız olursa yani Rıdvan Hoca'nın kitabında bu Yavaş Hareketi diye bir kitabı var. O kitapta bunu değişik ve veçeleriyle anlatmaya çalışmış. Yani yavaş ekonomiden, yavaş işletmeye ve hatta giderek yavaş sekse kadar uzatılabilecek bir dizi e, şeyler var. Yani bir, yeni bir anlayış farkı. Uçitla Slov Aheste şehir, sakin şehir... ...ama bir taraftan da o yavaş, yavaş. şeyinin... ...yani ortak fayda olarak... Evet, ...bulunmasında yani bu, fayda var. Bu terminolojide tabii insan... ...problem de çekiyor çünkü... ...bu daha önce... ...işte o iklim değişikliğiyle... ...ilgili... Hareketleri 350 orç çerçevesinde takip ederken de şeyi bulmaya çalışmıştık da işte, Yerel, yatay ve yavaş örgütlenmeler diye bir 3Y'ye dayalı bir şey. Orada da yavaş oturuyor tabii. Çünkü bu iş öyle ya inşa hareketiyle gidiyor hareketler filan da. Doğrusu öyle bir hoşluk olarak sadece söyledim ben. Burada aslında bir şey daha söyleyeyim. Geçenlerde ben bir hatta ismini de verebilirim. Anadolu Jet'in dergisinde Gökçeada'yı anlatıyorlardı ve Gökçeada yavaş kent oldu. Ee, bu yavaş kente artık uçakla ulaşmak çok kolay diye bir e, giriş yası vardı. İşte, yani demek ki daha yavaş kentin de ne olduğunu yani uçakla gidip orada bisiklete binip hani yavaşladığınız sonra yeniden hızlandığınız bir şey değil yavaş kent. Aslında bu tabii çok özgürün işaret ettiği mesele. Çok temel Tam da çok temel bir mesele ve de bunları ne kadar özümsediğimizi, ne kadar içselleştirdiğimizi de sorgulamamız gerekiyor. Yani uçakla gidilen bir yavaş şehir aslında bir marka şehir arayışının bir sonucu. çünkü Bir nevi bir yeşil şekilde, badana. E, evet, aynen Greenland. öyle olabilir. Çünkü yani biz bir taraftan da bu e, e, oturumlarda... ...bu marka şehirlerden... ...marka şehir anlayışından daha doğrusu... ...yaşanabilir şehirlerden... insanlar yaşayanlarına... ...aklı başında seçenekler sunan... ...aklı başında bir yaşam... ...imkanı sunan şehirlere nasıl geçilebilir... ...bunu da tartışmak istiyoruz... ...yani sadece zenginlerin... ...büyük markaların boy gösterdiği bir şehirden... ...ziyade... ...bir e, yaşanabilir bir kent... ...bizim e, özlediğimiz ve... ...uğruna mücadele ettiğimiz şey... Bunun için e, yavaş şehir e, iyi bir örnek ama eğer iyi kullanılırsa yoksa bu hani marka şehrin unsurlarından bir tanesi haline getirilirse çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya demektir. Bir de yavaş kentin içinde galiba sosyal insan yani yeşil ekonominin bence olmazsa olmazı ve e, unutulan bir bir, bir bir kavram var. Yani insanlığını sosyal insan haline getirmek lazım. Şu anda ekonomik insanlardan bahsediyoruz. Hep ekonomik değerimiz var. Çalıştığımız saatle kıyaslanıyoruz. Bugün işte Enerji Bakanı'nın açtığı bir tartışma vardı. Cumartesi'nde hmm, çalıştık. Mesai Evet. Konuşur. Tam tersine bizim daha az çalışmamız gerektiğini. Yani yeşil ekonominin temelinde aslında bunlar sorgulanıyor. Örneğin acaba daha az vergi alsalardı bizden. Ben merak ediyorum. Bugünün insanı daha mı e, az çalışırdı hemen. Çünkü daha çok parası olacağı için. Yoksa devam mı ederdi? Yani çünkü insan bir ekonomik... ...artık nesne oldu... ...yani üretim, üretim bir parçası oldu... ...yeşil ekonomi biraz da bundan bahsediyor... ...sosyal insanı yaratmaktan... ...yine ikinci şey insan üzerinden söyleyebileceğim... ...bugünkü makroekonomik ...sistemde özellikle şu... ...göz ardı ediliyor... ...fakir insanların hiçbir şekilde bir hak, hakkı yok... ...söz söyleme hakkı, sistemi değiştirme hakkı yok... ...yani onlar, aynen hayvanlar ve böcekler gibi... ...onlar suçlu, yoksul çünkü... ...yoksullar... Bizi yani kendimize de iğneye batırmak lazım. Mesela çevreciler, yeşiller birçok kampanyasında örneğin çok basit bir örnek hep kullanıldı. Bulaşık makinesi kullanılmasından bahsediyoruz. Yani bulaşık makinesi alarak sisteme müdahale etmek ve su tüketimini azaltmaktan bahsediyoruz. Bu tamamen parayla ilgili bir şey. Fakir insanın böyle bir müdahale şansı bile yok. Yani yeşil ekonomi bunları asla konuşmak istiyor. Bir, bir de öte yandan bir koşullanma da var. Hani sanki daha doğrusu dayatılan bir koşullama süreci var. ...bu bahsedilen şeyler çok ütopikmiş gibi algılanıyor. Halbuki benim anladığım kadarıyla yani bu konferansın programına baktığım zaman... ...dünyadan da ve hatta yerelden Türkiye'den de... ...pratik uygulamaları bir araya getirerek bunun böyle olmadığını göstermek de bir amaç. Evet, evet. özellikle Türkiye'den çok örnek. Yani bizim bir yabancı konuğumuz var. O da işte Avrupa'nın yeşil başkenti oldu ve Türkiye'nin bu kavramla henüz tanışmadığı evet. için özellikle seçtik. Ama onun dışında diğer bütün örnekler, konuşmacılar Türkiye'den kendi deneyimlerini aktaracaklar. Demek ki burada da bir şeyler yapılıyor. Yani, e, bir anlamda bu ekonomik modeli Mahmut Bey de söyledi aslında. Hani Bir anda belki değiştiremeyiz ama hı hı. E, bazı şeyler de çok hızlı gelişiyor. Örneğin yavaşkent kavramı demin çok konuştuğum için söylüyorum. Evet. Bunlar 200 sene önce hiç duymadığımız şeylerdi. ve Bir anda gündeme girdiler. Demek ki e, insanlarda bu yönde bir talep var ve bir, bir arayış içerisinde olan insanlar var diye düşünüyorum. Hı. Hala bu ekonomik modelden. İşte kendisini bir ekonomik nesne olarak görmek istemeyen, bir modele geçmek isteyen insanlar olduğunu düşünüyorum. Evet, Bu arada ben de bir de daha önce konuşmadık ama üzerinde yeterince de bilgi sahibi olduğunu söyleyemeyeceğim bir çok önemli bir konu var. Transition Town diye geçen bu geçiş şehirleri, yerleşkeleri diye bir kavram da hızla yani demin özgür gülgüs şeyi söylerken aklıma geldi bu Çit Aslow gibi bir kavram da daha hayatımıza girmemişti. Şimdi çok kısa zaman içinde vazgeçilmez. Şimdi son benim biraz okumak fırsatı bulamadım maalesef ama elimde olan birçok yazıda, kitapta filan da hızla yükselmekte olan böyle de bir geçiş şehirleri işte şeylerin araçların filan girmediği ve çok daha senin Özgür biraz önce söylediğin insani temasların çok daha fazla düzeyde olduğu ve toplum bir çeşit ütopik gibi görünen toplumun kendi eğitim kurumlarıyla vesaire gelişen böyle 20 bin 25 bin kişilik yerleşim merkezinde hızlı bir şey var. Bir hiç sıfır neredeyse salımı çok düşürerek evet. yaşayan şeyler. Belki bir sonraki konferansta bunları da devreye sokmak gerekir. tabii ki tabii. Yani Türkiye için özellikle bu kentleşme çok önemli. Çünkü devamlı biz büyük kentler kurmak peşindeyiz. Evet, evet. Halbuki yüz ölçümü itibariyle de Türkiye'ye baktığınızda öyle bir sorunluğumuz yok. Yani yerleşim açısından. Mesela Çin'de bu yapılıyor ama Çin'in biraz kontrolden, hani her şeyi kolaylaştırma adına milyarlarca insanı kentlere toplamak daha kolay. İşte servis, sağlık hizmeti götürebiliyorsunuz, eğitim hizmeti götürebiliyorsunuz. Çok dağınık olduğunda koca bir ülkede iş çok zorlaşıyor. Ama Türkiye için bunu söylemek zor. Tam tersi bizim galiba küçük kentler kurmamız mümkün bunun örneklerini belki işte Seferi Sar bu e, harekete katılan e, kentler verecekler. Taşıtsız. Aynen öyle ya yani Seferi Isar ne kadarlık bir yerleşim çok büyük değil değil mi? Zaten açık karşıma açık radyo şeyi var sürekli açık diyorum yavaş şehir olmanın <gülüyor> koşullarından bir tanesi de belli bir nüfusun altında olmak yani. İstanbul istese de mesela yavaş, şehir, yavaş olamıyor şehir olamıyor veyahut da eski şehir olamıyor. Sanırım 30 bin gibi bir, 30 bin veya 50 bin gibi bir, çok kabul edilebilir bir nüfusun altındaki kentler zaten yavaş şehir kapsamında. Çünkü o kriterleri aslında gerçekçi olarak karşılayabilecek durumda olan şehirlerde onlar yoksa sizin dediğiniz gibi bir marka. Ee, şey işte orada başka bir marka devre. mı devreye giriyor diye aslında ben de merakla bekliyorum yani bu Avrupa Yeşil Başkent hı hı. de bir başka bir marka yaratmanın şeyi mi çünkü İzmirliler galiba bu konuda biraz daha hevesli görünüyorlar ama İzmirliler bunu gerçekten isteyerek mi yani yeşil olmanın icablarını yerine getirerek mi yapma yapacaklar yoksa kentlerinin marka değerini yükseltecek yeni bir yatırım alanı olarak mı görüyorlar bunu hep beraber tartışacağız aslında evet, yani Hamburg evet. e, Greece haberdi değil mi evet, Greece yani Greece haberi ben de sabırsızlıkla bekliyorum öğrenmek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> için evet aslında belki de bu çözümsüz sistemin için hani büyük kentler kurulmuş, o kentleri nasıl dönüştürebil dönüştürebiliriz'in yanıtı yeşil kent. Ama küçük yerleşim yerleri ve yeni yerleşim yerleri için belki de örnek model yavaş kent gibi bir sonuç çıkabilir diye düşünüyorum ben. İşte bir de bu geçiş toplumlarını biraz daha somut örnekleriyle belki temsilcileriyle incelemek lazım. Haddim olmadan güzel yeni bir öneri de. Güzel sorular bunlar, not alıp sormak <gülüyor> lazım. Tomlinson galiba kurucusu ve üzerinde epey yazı yazan bir adam kendi çizimleriyle filan da anlatıyor bu işler nasıl olabilir diye çok ilginç yani örnekler. Bir de ölçek küçük olsa da bu geçiş kentlerinde bu bazı modeller mesela büyük kentlerde uygulanabiliyor işte Amsterdam'da falan çok Hı, iyi biliyoruz merkezinin hani araçsızlaştırılması gibi Paris, o yüzden de Paris'te bile müthiş bir bisiklet şeyi tutturulabildi yani bildiğim kadarıyla. Bizde bir Fatih'te bir girişim var. Sultanahmet'te biliyorsunuz bisikletler kondu. Eee yani orada hani bunun tanıtım yapılırken belediye başkanının biraz bence hani işte e, talihsiz bir açıklaması şey işte turistler falan da çok geliyor buraya onlar. Hani bine bir de bir marka şey söyledi. marka den Fatih'in Fatih marka değerini yükseltmeye çalıştılar bildiğim kadarıyla. Yani o yeni halkla birlikte yapılan bir uygulama değil. Yani bir biraz belediye evet. başkanının kendi ne ön plana çıkartmak için bisiklet satın alarak başladığı bir uygulama ve daha nasıl uygulanacak Fatihlilerin veyahut da Fatih'te çalışan İstanbulluların bu sisteme nasıl katılacağı Henüz bilinmiyor. Ben işte hani umutluyum şeyden hani turistler için de konuş olsa eminim birkaç tane bizim gibi akıllı yerli de on, bisikletleri alıp gezmeye başlayacak ve bir şey evet, başlatacağını evet, düşünüyorum. Hani bisikletin orada olması bile görünmesi bile bence önemli çünkü unutmaya başladık. Yani bilmiyorum yeni nesilden insanlarla konuştu benden 15 yaş küçük e, insanlarla bisiklete binmeyen çok insan görüyorum ve üzülüyorum tabii. Evet, bisiklet ee, yani dünyanın belki de en büyük icadı aslında. Evet. mekanik olarak e, e, e, bisiklete binmek için arabalarını 4x4'lerine binip Belgrad Ormanları'na gidiyor <gülüyor> evet, uçakla evet. Gökçeada'ya gitmek gibi bir şey değil, evet. <gülüyor> evet. yazık e, Peki bir de şeyden de biraz genel olarak cumartesi ve pazar toplantılarının genel e, bilgisini de e, alıp e, adresleri filan da biraz da teknik bilgi verelim tamam bunu Bu, ben yapayım gibi. isterseniz Cezayir Büyük Toplantı Salonu aslında İstanbul'u bilenler için çok e, bilinen bir yer. Galatasaray'da Cezayir Sokağı ya da yeni adıyla Fransız Sokağı dediğimiz sokağın hemen yanında Cezayir Lokantası'nın üst kısmında bir, büyük bir toplantı salonu var. Orayı kullanacağız. E, 9.30'da açılış konuşmaları başlıyor. Biz 9'da insanların orada olmasını ve kayıt olmalarını rica ediyoruz. E, önceden de kayıt olabilirler tabii. Yeşilekonomi.org adresinden Programa ulaşabiliyorsunuz tamamen de web sayfamızdan. E, Cumartesi günü tam gün program var. E, demin bahsettik tek tek söylememiz gerekmiyor ama açılış konuşmalarından sonra e, yeşil başkent kavramını tartışacağız. Yeşil beyliğinin unsurlarını ve yeşil seçenekleri bu enerjiden tarıma, e, sorumlu turizmden yavaş kente kadar ve kentsel dönüşüme kadar. Arkasından da hala izlememiş olanlar için aslında bir fırsat var. Eküm Ekümönepolis filmini göstereceğiz. Toplantının ilk günü böyle bitecek. Nedir Ekumen Polis filmi? Bu aslında İstanbul Film Festivali'nde son festivalinde ben izleme şansı buldum sanıyorum ilk kez orada gösterilmişti. Tam da bu kentsel dönüşüm planlarını güzel bir bakış açısıyla İstanbul üzerinden de giderek eleştiren neler yapılması gerektiğini ve hangi hataların yapıldığını gösteren güzel bir film. Ama başlangıçtaki animasyon falan da çok bence Bence yani sanatsal anlamda da çok önemliydi konuya da uygun düştüğü için o filmi seçtik. Yönetmeni bilmiyorum gelebilecek mi bizde olabilecek mi o bir soru işareti hala galiba değil mi? E, gelmeye çalışıyor eğer o günkü yurt dışı gezisini programın akışına uydurabilirse dolayısıyla film gösteriminin sonunda İrem Azem'de bizim, bize e, sorularımızı da yanıtlayabilecek yani bir bir, olasılık e, var. bir sohbet imkanı da olacak. Evet. Ama şu... o olmasa bile zaten filme emeği geçen ...arkadaşlardan bir kısmı e, da aramızda olacak. En azından onlarla hasbihal ederiz. Evet, film gösterimi de saat e, 16.50'de. Yani yaklaşık 6.20 geçe gibi, 6.30 gibi ilk gün bitecek. Bir gündüzü bize ayırırsanız... E, Bayağı merhaba. doyurucu bir konferans. Yani ben gerçekten de şey, hani umutluyum konferanstan. E, şey de seviyorum biraz, hani teori konuşmaları da seviyorum ama... ...örnekler daha belki de... Ya burada belli bir dengede gözetilmiş oldu görünüyor zaten evet teorik Ertesi günde sanıyorum çalışma grupları var ama bu biraz aslında ilk günün Özellikle. içinde oluşturulacak. Yani biz şöyle bir şey de düşündük. Şu anda yeşil ekonomi üzerine çalışan akademisyenler var. Onlarla bir STK temsilcilerini buluşturabilir miyiz? ...diye düşündük, sivil toplum kuruluşlarından. Çünkü gerçekten de işte HES'lerden... ...işte nükleer santrale kentleşmeden... ...tarıma kadar birçok konuda... E, ...ekonomik verilerle... ...desteklenmiş argümanlara... Hani ...alternatif sunmaya çalışıyoruz ya bu mevcut... ...modede. Ekonomik verilerle... ...desteklenmiş argümanlara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Yani bakın böyle de... ...bu işler yürür, hem de daha sağlıklı yürür... ...demenin bir yolu. O yüzden de... Yani ...bir yuvarlak masa tutması gibi... Hani e, STK temsilcileriyle akademisyenleri bu konuda çalışanları buluşturalım, konuşsunlar, e, neler yapabilirler beraber tanışsınlar istedik. Yani bu e, bir forum e, veya işte konferans e, ölçeğinde değil tam tersine gerçekten bir e, kafa kafaya verme ve düşünme toplantısı olacak. O toplantıya da ilk gün gelen insanlardan gönüllü hani, katılmak isteyenler e, o şekilde oluşacak. Evet ak yani. akademisyenleri buluşturacağız. Hı -hı. O yüzden de hani isim falan veremiyorum ama akademisyenler var bir kadro var. Onlarla da işte isteyen sivil toplum kuruluşları hem kentleşmede hem çevre alanında çalışan insanlarla bir araya getirmeyi um umut ediyoruz. Yarım günlük bir toplantımız var, pazar günü. E, Vallahi gayet cazip görünüyor doğrusu. Gelmeye karar verdiniz mi yani. hocam? <gülüyor> Sizleri ikna ben, etsek Ben, ben <gülüyor> mümbek maalesef birkaç başka sorunum var bu hakikaten. Ben orada olacağım. <gülüyor> beni temsil edene, <gülüyor> temsilen de giderim, temsilen de giderim. <gülüyor> kendi adıma gideceğim her şeyi önce <gülüyor> ama <gülüyor> ee, evet peki o zaman herhalde e, sonra e, ekle, ekle, eklemek istediğim ben isterseniz şeye... bir daha programı ne, görmek lütfen. isteyenler için e, internet sayfamızı tekrar hatırlatayım www e, ve, ve, ve, çift v ve diyoruz dedi değil mi Ömer evet. abi çift ve çift ve çift v nokta yeşil ekonomi nokta Org. Bu adresten girerseniz programı İngilizce ve Türkçe görebiliyorsunuz. Bunu da hatırlatayım. İngilizce ilk gün boyunca e, Türkçeden İngilizce'ye, İngilizce'den Türkçe'ye eş zamanlı tercüme de olacak. Eğer yabancı dostlarınız varsa konuyla ilgilenen onları da çağırabilirsiniz. E, bir tercüme sorunu olmayacak ilk gün boyunca. Evet, peki bu zaman Yeşil 2. Yeşil Ekonomi Konferansı ana başlığı da yerel yeşil seçenekler 22-23 Ekim'de. Bu cumartesi yani. Bu cumartesi. Ee, Özgür Gürbüz ve Mahmut Boyn delik çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Devam e, Biz bitiriyoruz programı. <gülüyor> ve bugün biraz böyle savaş karşıtı şarkılar seçtik. Tom Petty and the Heartbreakers'dan da I Don't Fight adlı parçayla da e, bitiriyoruz. Aynı zamanda da Tom Petty'nin doğum günü 1950'de bugündü. O vesileyle iki olayı birleştirmiş oluyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın.